Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Kadınların hakları nelerdir? İslam kadınlara baskı ve kısıtlama getirdi mi? İslam dini 14 asır önce indiğinde, İslam'ın hükümlerinin indiği ilk dönemlerde kadın hiçbir değeri olmayan, alınıp satılan ve cinsel bir meta olmaktan başka Fazla bir özelliği olmayan bir varlıktı. Aşağılanıyordu, erkekler tarafından alınıp satılıyordu, cinsel arzuların tatmin edildiği bir varlık haline gelmişti. İşte İslam böyle bir dönemde geldi ve kadınlara gerçek değerini kazandırdı, onları baş tacı etti. İslam dini kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını hiçbir nizam ve sistemin veremediği müstesna bir mevkiye makama yükseltmiştir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 228. ayette şöyle buyurmaktadır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de erkekleri kadınların hak ve hukukunu gözetmeye davet etmekte ve bu konuda kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız buyurmaktadır. Başka bir hadiste de sizin en hayırlınız eşlerine ve çocuklarına en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı yani ailesine, eşine ve çocuklarına karşı en hayırlı olanınızım buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam erkeklere, kadınlara daima iyi davranmalarını tavsiye etmiş. Müminlerin iman bakımından en olgununun ve en hayırlısının hanımına karşı en hayırlı olanı olduğunu bildirmiştir. Evet kardeşlerim, İslam kadına şeref kazandırmıştır, değer kazandırmıştır. Onu kadınları ana olarak görmüştür, kıymetli bir eş olarak görmüştür ve hiçbir zaman aşağılamamıştır. Ancak elbette ki kadınlara da belli başlı kısıtlamalar getirmiştir. Çünkü bu sadece kadınlar için değil erkekler için de söz konusudur. İslam dini kadınlara ve erkeklere elbette bir kısıtlama getirmiştir. Öyle her şeyi kafasına göre her istediğini yapabilme özgürlüğüne sahip değildir. Bu noktada kadınlar istedikleri gibi giyinemezler. İslam'ın koyduğu kurallara göre giyinmek zorundadırlar. Çarşıda pazarda istedikleri şekilde gezip dolaşamazlar. Elbette İslam'ın koyduğu ölçüler dahilinde hareket etmek mecburiyetindedirler. Değerli kardeşlerim, İslam dini bir bütünlük arz eder. Dine kimse zorla davet edilmez. Ancak İslam dini içerisine, İslam dairesine girildikten sonra her ne olursa olsun kadınların da erkeklerin de hayatlarına çeki düzen vermeleri gerekir ve hayatlarını kısıtlamaları gerekir. Kadınların hakları ne olabilir? Kadınlar Örfe uygun bir şekilde giyinme hakkına sahiptir. Tabi İslam'ın emrettiği tesettür olmak şartıyla kocaları onların üstüne başına almak mecburiyetindedir. Onların geçimini, iaşesini sağlamak mecburiyetindedir. Onlara güzel davranmak, onları kırmamak mecburiyetindedir. Kadınların istediklerini yani ihtiyaçlarını meşru ölçüler dahilinde ...karşılamak durumundadırlar. Kadınların... ...bu hususlardaki... ...istek ve arzuları, hakları... ...elbette ki en doğal... ...haklarıdır. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi... ...bunun dışında... ...ben kadın... ...kadınım ve özgürüm, istediğimi yapabilirim... ...istediğim şekilde davranabilirim... ...şeklinde bir düşünce... ...olmaz. Bu sadece kadınlar için değil erkekler içinde söz konusu olamayacak bir özgürlüktür. Yani İslam hayatımızın her anını kısıtlar, belli bir düzene sokar ve olması gereken şekilde Allah'ın rızasının rızasına uygun şekilde olması gereken emirleri bildirir. İnsanlar da buna göre yaşamak durumundadır. Ha yaşamak istemeyen kendisi bilir. Bu durumda da Rabbine karşı gelmiş olur, isyan etmiş olur. Sonuçta da arzu ettiği, beklediği cennete kavuşması mümkün olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.